Ev sahibi kiracı ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir problem. Ee, kiracı evin e, demirbaş eşyalarından herhangi bir kısmını tadilat, tamirat yaptırırken bunu kendi mi ödemeli yoksa ev sahibi mi Bu mi konuda ödemeli? hakem örftür. Hakem örftür. Örfümüze müracaat edecekler. Bizim örfümüzde demirbaşın tamir ve şeyi bakımı <gülüyor> kime aittir? Ev sahibine aittir. Bizim örfümüz böyledir.